...Mehveş Evin ve Serkan Ocak. 94.9 Açık Radyo'dan... ...Ekonomi Ekoloji Programı'ndan... ...herkese günaydın. Günaydın sevgili dinleyicilerimiz. <gülüyor> Çok <gülüyor> enerjik bir ben ses tonuyla açtın. Sürekli aklıma birden şey geldi... Ee, ...kaç kişi dinliyordur acaba... ...keşke bir <gülüyor> şeyimiz o süreç, bir Parmak olsa. Parmak kaldırsınlar sayalım. <gülüyor> Ka Ka kaç kişiyiz? İnternetten dinliyoruz. 531'miş. İnternete Hemen geldi Selat. Süpersin. Teşekkürler Selat'im. Şimdi bu hafta e, farklı bir e, konu. Aslında farklı değil tabii ki. Ekonomi konuşuyoruz, e, ekoloji konuşuyoruz. Ağırlığını tabii ki ekonomi, ekolojiye ayırmaya, çevreye, doğa olaylarına ayırmaya çalışıyoruz. Ee, şimdi bu sıralar yeni bir kitap çıktı biz onu hepimiz e, doğadaki insan olarak tanıyoruz dokuz e, yıldır belgeselleriyle biliyoruz doğadaki bizim doğada tek başına yaşayan doğada tek başına nasıl kalınır doğadan nasıl faydalanabiliriz, unuttuğumuz doğayı bize hatırlatan bir insan kendisi Serdar Kılıç. Ee, yeni bir kitabı çıktı Doğaya Dönüş kitabı. Bu kitabı ile ilgili e, biz aslında Serdarla dün doğada baş başa bir gün geçirdik. E, hem kitabını konuşalım hem de dün neler yaptık onu konuşalım. Zaten dün yaptıklarımız da aslında bu kitapta olanlardı. E, Serdar da telefon attığımızda evet. Günaydın Serdar. Günaydın. Ee, ben küçük bir giriş yaptım kitabınla ilgili doğaya dönüşle ilgili. Önce biraz bu e, kitapta neler var e, neden böyle bir şey e, zaten belgesellerim vardı bir de kitaba dönüştürdüm bunu. E, neden bu kitabın hikayesini anlatalım neden var neden e, böyle bir kitap yazıldı. Yapayı, yazıldı bunu soralım ondan sonra neler yaptığımıza geçelim. Tabii e, aslında daha iyi bir serisinde bir insanın Tabiatla olan ilişkisini kendi başına dağda kendi evini yaparak nasıl sürdürebilir bunu anlatmak için yola çıkmıştım bundan 5 sene evvel. Hı hı. E, fakat biz o hikayeyi yazarken ve içinde yaşarken hep doğaçlama şeyler oldu. E, dünyayı da çok dolaştım. Bizim memleketi Anadolu'yu da çok hı hı. E, Ya Beni etkileyen insanların tabiatla olan ilişkilerini bir şekilde o dağ evin içine nasıl yedirebilirim diye yola çıkmıştım. Hem ben kendimi onun içinde bir masalın içerisindeymiş gibi hissettim. Hem de izleyenlere aynı şeyi hissettirdim ve hissediyorum. Ee, Bu aslında benim değil, hepimizin özlemi olan bir e, evdi, dağ evi. E, çünkü bundan 25-30 sene öncesine kadar kırsalda yaşayan insanlarımız kendi evlerini yapıp yapabilip, e, içerisinde hiç paraya ihtiyaç duymadan ailesinin hayatını idame ettirebilip, sürdürebilir Yiyeceğini, içeceğini, giysini dahi kendileri yapabilir pozisyondaydı ve bu hız bunları yitirdik, kaybettik. E, şimdilerde yapay zeka konuşuyoruz. Yani insanın yerini alacak bir makine icat ediliyor. E, ama hızla doğadan da, tabiattan da kopuyoruz. İnsanla doğanın kopmuş ilişkisini onaracak bir e, belgesel yaptık. Ya hı hı. izleniyor, izleyen de kendini içinde yerine koyabiliyor. Ancak hani biz de söz uçup gider deriz ya. E, Elini aldığında bir insan en azından bir rehber olarak görsün diye de bunun kitabını yapayım istedim. E, Kitapta benim sadece hoşuma gitmeyen tek bir taraf var. Görseller, fotoğraflar birazcık düşük çözünürlükte. Çok etkileyici değil ama e, keşke konuyla alakalı kitap daha önceden oluşmuş olsaydı da daha evinin fotoğraflarını öyle çekip koyabilseydik ama e, yine de konuyu anlatır, Bu ifade edebiliriz güzel gözüküyor bir de zaten şey e, belgeseli e, yani konuyu takip edenler zaten çok adapte çok e, bilerek ne olduğunu bilerek okuyacaklardır konuyu bilmeyenler için de hakikaten e, kılavuz herhangi bir eksikliği de yok. Konuyu bilmeyenler ya. için bence şeyi anlatalım. Bir, <gülüyor> daha, evet aslında bir, bir meyber bir... değil mi bu? Yani bir insanın evet yani şimdi günümüz dünyasında e, kent nüfusunun giderek arttığı kırsaldan kente e, gelişin yoğunlaştığı tarım kültürünün kır köy kültürünün giderek e, unutulduğu e, giderek e, o alanların küçüldüğü bir e, topluma doğru evriliyoruz. Bu tabi sadece Türkiye için de geçerli değil. Bütün gelişmekte olan ülkeler bunu yaşıyorlar. Ve giderek doğayla bağımız e, kopuyor e, çiçekle, böcekle, ağaçla, e, dereyle. Ee, olan e, ilişkimiz ee, insanlar hangi mevsimde hangi meyvenin sebzenin yenebileceğini bile e, bilmiyorlar artık ee, yani o ilişki koptuğu için her mevsim e, domates yenebilir her mevsim çilek yenebilir zannediyorlar bu e, sizin bu anlattığınız e, kitap aslında doğayla tekrardan nasıl e, iç içe olunabilir doğayla nasıl kucaklaşılabilir bunun bir rehberi e, niteliğinde değil mi? Aslında özetle öyle. Ee, i̇çinde sadece bir insanın bir bıçakla ateş yakıp barınak yapması yok. Ee, bir insanın e, bir yaşam deneyimi ve kültürü var. O da benimki değil, bizim ki. Ee, maalesef anlatıklarımız hepsi doğru ama bunu değiştiremeyiz. Ben size bir kadın olarak, yani kadınsınız soruyorum. Ee, bir kırsalda yaşayan... Kadının hayatını iyi biliyor musunuz? Ve onun hayatına dönmek ister misiniz? Bu kadar kolay her şeyi elde edebiliyorken. Evet. Yani hayvanlarınızı güdebilir misiniz? Onları evet. kırkabilir misiniz? <gülüyor> <Yine> <gülüyor> ben deneyebilirim misiniz? en azından ama. Evet zor. Kezek yapabilir misiniz? Evet. E Bütün ailenizin bakımını üstlenebilir misiniz? Hadi diyelim e eşiniz çalışmak için bir yerde ya da işte eskiden biliyorsunuz savaştık geçen bir yüzyıl var mıydı yoktu. Herkes savaş giderdi, kadın evinde tarlasına bağına amacısına çocuğuna namusuna her şeyine bakar. Bunu yapabilecek kadın var mı şu anda? Soruyorum size. Evet. Dünya öyle değil. Dünya kolaya evriliyor. Hı -hı. Her şey. E, o yüzden yapay zeka Her şey kolay olsun. Insana her şeyi düğmeye basın, elleri sunsun böyle bir şey yok ya. Yani. Evet. yani bu dünyanın sonu yaklaşıyor böyle gidersek. Ee, şehir şehir değil. Doğrudan yaşanır bir şehir hali yok şu an. Ee, Otomanda gidiyorsunuz, başınıza bir halk geldiğinde birinin yardım etmesini bekliyorsunuz. Öyle bir şey. Ee, insanı tabiattan da uzaklaştıran şeyler bunlar hep. Koparıyor bağını. Ee, Öyle yani Ve her şeyi de, kolay de. elde ediyor olmanın getirdiği bir rahatlık. E, bu bahsettiğiniz tabii doğada e, yaşam aslında hem e, herkesin özendiği e, belki e, arzu ettiği bir şey ama e, evet. onun da kendi içinde pek çok zorluk e, tabii mevcut. Zor olmazsa güzellik olmaz ki. Babaannem böyle derdi rahmetli. Nerede zorluk var orada o kadar güzellik var. Şimdi zoru kabul etmiyoruz güzellik yok bence. <gülüyor> yani insanı zor ve kış, kara kış güzelleştirir. Şimdi e, adam güzel. ben dün neler yaptığımızı e, seninle bir konuşmak istiyorum. Birkaç şey öğrendim bunları da hatırlatayım. Şimdi, hı hı. şimdi e, Serdar, Serdar? Serdar Kılıç'la birlikte <gülüyor> bu kitabı konuşmak için sabahtan akşama kadar bir gün geçirdik. Birincisi abi şu e, yani hep doğaya çıkmayı biz bahar gelsin de bir doğaya çıkalım. E, havalar ısınsın da bir doğaya çıkalım diye düşünüyorduk. Dün inanılmaz yani bu senenin e, en soğuğu <gülüyor> karla karışık yağmur yağdığı bir günde sabah sana gelirken işte şey inanılmaz bir yağmur Hı -hı. vardı. E, hatta eşim de dedi bu havada gitmeyin erteleseniz mi bari? Hayır biz inadına e, soğuk bir havada gittik. Birinci öğrendim doğa her zaman doğa. Senede onu konuşmuştuk yani karda da gitmek lazım, baharda da gitmek lazım, sonbaharında da gitmek lazım. Önce bununla ilgili bir yorumunu alayım sonra devam edeyim öğrendiklerime. E Tabii şimdi biz resim sergisine gider gibi tabiata gidiyoruz. Doğaya gidiyoruz. Bu yanlış. Bunu ben 19 yaşımda sırtıma çantamı almış Kaçkar Dağları'nda uzun bir yürüyüş etabı. 3200 metre geçitini geçtim. sisli bir yerde çant seslerine doğru gittim ki orada ilmek vardı, danalar vardı. Arkalarımızda da bir tane kadınca sırtına küpesini takmış. O Otları içine doldurmuş, elinde de kendi eğerdiği o itlikle, e yünle, kendi boyadığı, kök boylarla boyadığı elinde şişiyle torununa o yaşta torun olduğunu düşündüm. Torununa bir patik çorap örüyordu ve beni gördü o arada. Hmm. Evladım dedi, hoş geldin, nereden geliyorsun, yolunu mu kaybettin, görevin ne senin, de dedim ben öğrenciyim. Oo iyi evladım, nereye gidiyorsun, işin ne? De dedim gezmeye geldim, Ou. oğlum dedi, neyin gezmek, gezmek ne demek? <gülüyor> Ya teyze dedim işte Yusuf bilmem ne yaylasından çıktım burada bilmem ne yaylasına geliyorum bu tarafta ya evladım dedim boş boş geziyorsa sen anladım ben dedi işin gücün olacak dağda böyle gezilir mi dedi öğrencide olsam ki işin olacak ben o arada anladım ki kadın o aynı anda üç işi yapıyordu hayvan götürmek elin işini yapmak bir de ot topluyor hayvanlara ve her şeyi kontrol edebilir pozisyonda bir de yürüyor dağda benim hani evkicide çıktım dağda o bayildi yoldan yaşıyor ve tabiatın içinde yaşıyor. Biz böyle sergiye gider gibi doğaya gittiğimizde bir anlamı yok. Bizim yaşam hmm. olarak, yaşamsal olarak oraya dönmemiz gerekiyor. O kadın bana onu anlattı net bir şekilde. E, o günden bu tarafa benim de aklımı hep e, kurcalar ve bu konuda nasıl, neler yapabiliriz diye düşünüyorum. Ya Şehirde yaşayacaksak da içinde yeşil olan, çocuğumuzun oynayabileceği bir yeşil alanı olan bir şehir olsun ki en azından öyle yaşayalım. Aa, dağa girip beraber şu an kerk için taşın, ahşabın hmm. içinde yaşayamayacağımıza göre şu halde zor yani ikinci öğrendime ikinci öğrendime geçmek istiyorum. Ee, ya şimdi spor salonuna <gülüyor> kayıtlıyım bir tane kulübe gidip orada evet. sürekli aynı ağırlıkları kaldırıp duruyorum. dün yaptığım sporun <gülüyor> hem e, şey anlamda fiziki yorgunluk anlamında sarf etim, efor anlamında bir karşılığı yok. Hem de tabii doğarken onu söyle. Ya efendim Gece nasıl uyuyabiliriz? <gülüyor> Her tarafım ağrıyordu. Yani şunu yaptık. Kendimize bir barınak yaptık. Ee, ben de getirmiştim baltamı. Ee, Serdar'la birlikte evet. ee, kuru ağaçları kestik. Hı -hı. Ağaçları taşıdık, temizledik. Sü odun kes Sürekli odun kestik. <gülüyor> Ve inanılmaz bir zevk verdi. Kendiliğinden de eminim bilmem kaç kalori yakmışımdır. Koşu bandında koşmaktan... E e ...aynı dambılları kaldırmaktan daha Çok iyidir. <gülüyor> i̇kinci öğrendim. Bu oldu. Bununla ilgili ne söylemek istersin? Şimdi <gülüyor> bir mantar toplarken bile... Sen emin ol 300 taneye yakın mantar topladın. En az 300 kez zehirli mi değil mi ya da bu o mu değil mi en az 300 kez. Eğilip kalktın. Evet. Eğilip kalktın ve çöktün kalktın. Ve farkında olmadan da o avcılığı yaparken kaç kilometre yol yürüdün. Bir de altını hiç bu kadar yoğun kullandın mı? Kullanma açıların nasıldı? O ellerin kendi sarmaşıklara değmesin diye hangi açılarda aradan soktun da... O hmm. eğimli yerde o dalları aradan çekmeye çalıştın. Kaç defa o sırt kaslarını o kasını, kol kasını kullandın. Hiçbir zaman doğada yaşayan insan bunun hesabını yapmaz. İşi vardır. İşini hmm. yapar, çalışır. Çalıştığı hmm. için de hani şimdikinin tabiriyle fit olur. <gülüyor> o adamı da fit desen anlamaz da zaten. Ee, yani bir insanın Kası, iskeleti, iç organları vardır ama çalışma, çalışması gerekir. Doğru yolu da doğru yeri de tabiatın kendisidir. Hı hı. Ee, suni hep aynı açıda koşarak, zıplayarak bir makinenin sana gösterdiği açıda e, kaldırıp indirerek e, bir yere kadar gideriz, makine oluruz ee, tabi arada bir sürü düğüm atmayı, iplik nasıl toplanıyor ve ateş yakmak kireç taşıyla, magnezyum çubuğuyla. Evet. <gülüyor> Benim çantamda sürekli bir e, iyi bir çakmak vardır, sürekli onunla yakarım. Evet. Diğer şeyleri de e, öğrenmiş olduk. Ya e, bir sürü şey öğrendim tabi ama insanlarda aslında sorsanız sokakta herkese e, doğayı seviyor musun? E, seviyorum. E, evet. Çok güzel. Ağaçların altında olmak, yürüyüş yapmak Hı -hı. falan ama yani bir yerde bir eksiklik var gibi insanlar çıkmıyor yapmıyor bunu İlla vahşi doğaya gidip çakmak taşıyla ateş yakmasınlar ormanda yürüyüş yapmak bile belki değil Ay, mi ama yine de <gülüyor> bence çok eksiyiz yani bir birazdan soracağım soru da şey zaten şimdi de sorabilirim belki ee, yoğun betonlaşma yeşili kaybediyoruz bunun da etkisi var ama dün ben gördüm ki hala bakir ormanlar var İlla düzenli bir mesire yerine gitmeye gerek yok en yakın ormana at kendini gir içersine tak kolunda sepeti mantarını topluyorsun yemeğini yapıyorsun barınağını yapıyorsun biraz çık bence hala çıkmıyoruz yani sorsanız herkes seviyor ama çıkmıyoruz gitmiyoruz doğaya yürüyüş yapmıyoruz evet. e, o, o, o, oksijeni almıyoruz ne dersin katılıyor musun? E, tabii katılıyorum öyle bir kültürümüz yok henüz fakat insanlarımız tabiatla güzel ilişki içindeydi dediğim gibi, 30 sene öncesine kadar e, bizim ilişkimiz Avrupalılarından çok farklıydı daha da güzeldi hı hı. çünkü e, tamamen kırsal kültürü vardı ve yani ben hep Milli ruh, milli vatan sevgisi, milli şuurla büyümüş bir asker çocuğu olarak ee, bizim e, tamamen istiklal harbimizin kazanılmasının sebebinin e, Türk e, köylüsünün, kısalda yaşayan köylü halkın meziyetleri, e, becerisi, özvesi, Allah idare edebilme yetenekleri bunun üzerine kurulduğunu, e, bu sistem, bu yaşam tarzından kaynaklandığını biliyorum. Net söyleyebilirim. Hı hı. E, ama şimdi kültür olarak şehirde zaten yeni yeni yaşamaya alıştık ki, böyle gezmeye ormana gidelim daha gidelim bir süre da tuhaf geliyor ama şimdiki jenerasyon çocuklar belki bunda düzelecek toparlayacak öyle görüyoruz da zaten daha çok olacak ben bunu hissediyorum inşallah. Ondan sonra doğaya dönüş hareketi olacak yani bir şeyin ucundan başından tutmak lazım Evet belki e, bu noktada Biraz e, tabi e, sizin Doğrudan e, uzmanlığınızla e, ilgisi yok ama e, Tercih ettiğiniz e, Yaşam biçimiyle ilgisi var Şimdi tabi son aşağı yukarı 10-15 yılda evet daha evvelde Vardı ama çok yoğun bir Yapılaşma hamlesi e, içerisinde bütün Türkiye için Geçerli ama tabi bundan en fazla İstanbul etkileniyor özellikle İstanbul'un kuzey ormanlarının e, Çok ciddi şekilde tahrip edildiği Yok edildiği betonlaşmanın giderek arttığı şimdi yine e, daha dün e, Kanal İstanbul'un yeni güzergahının işte Küçükçekmece Gölü'nden başlayıp e, yine işte bütün Marmara ve Karadeniz kıyılarını etkileyeceğini biliyoruz o projenin de. Aha. Öte yandan da e, biz aslında doğaya gidelim diyoruz ama doğayla ilgili böyle bir tahribatın da içindeyiz. Yani e, sizin gibi bir yaşamı tercih edenler e, mesela bu yaşananlardan biz kentliler olarak da çok şikayetçiyiz. İşte e, kent içinde kalmış küçük parklar, küçük ormanlar, e, bugün Belgrad Ormanı'nın e, tahrip edilmesi, Maçka Parkı'nın tahrip edilmesi bunlar gündemde yine e, karşıda analizler. Anadolu yakasında pek çok mücadeleler e, yaşanıyor ormanların küçük koruların e, korunabilmesi için. Bütün bunlardan e, siz ve sizin gibi e, doğaya dönüş, e, doğayla iç içe bir yaşam tarzını benimsemiş olan insanlar nasıl etkileniyorlar? Ya mesela şunu diyebilirsiniz e, daha önce. Mantar topladığımız, yürüyüş yaptığımız yerlerden bugün üçüncü köprünün bağlantı yolları geçiyor ve artık oralar yok. Oralar dört şeritli, beş şeritli beton asfalt yollara dönüştü. Bunun sizin yaşam alanlarınızın daralmasıyla doğrudan bir ilişkisi var. Bununla ilgili bir şeyler söylemek ister misiniz? Ee, tabii ki. Ben hep sorarım. Sadece yapılanlara değil kendimize de sormak lazım bir soruyu. Biz ne yapıyoruz bu konuda? Siz ne yapıyorsunuz mesela onu da merak ediyorum. Ee, şehir dünyanın her yerinde böyle artık ben yani hiçbir şekilde gelişmiş ülkelerde betonun haricinde yapılaşması olan bir şey yok bilmiyorum. Ee, hep böyle gidecek insanlığın tamamen başında söylediğiniz gibi değişmesi gerekir. İnsanın tabiatı koruyabilmesi için şehirde oturmaması gerekir. Bakın bunun altını çizin. Hı hı. İnsanın tabiatı koruyabilmesi için şehirde yaşamaması gerekir. Çünkü biz kazabildiğimiz, dokunabildiğimiz hikayemiz olan, anımız olan, ondan beslendiğimiz ona medet olan ondan ona minnet borcumuz olan bir şeye <gülüyor> ismini bildiğimiz bir şeye saygı duyar ve onu koruruz. Hı hı. Ee, biz ondan evet. uzaklaştık. <gülüyor> Hangi çocuk orman diyoruz Hangi ağacın ismini biliyor? Hangi bitkinin? Nasıl koruyacak? Hangi çiçeğin? E, Türekteki e, dinozorun kaç milyon yıl önce yaşadığını bilen bir çocuk hala var olan bir çift kuşunun ismini bilmiyor. Nasıl hmm. koruyacak bunu? Evet. Yani bir de soruyu kendimize soralım. Kendimize soralım. Bir yaşam modelimiz de böyle. Bakın, e, şehirleşme sadece karayolu inşaatçı, e, mimarın yaptığı ekoloji uzmanının, e, biyoloğun, Sosyologun, e, psikologun, e, inşaat mühendisinin bütün hepsinin bir araya gelip bütün değerleri ortaya koyup harmanlayacağı, oluşturacağı bir yapıdır o şehirleşme. Hı -hı. Bunu yapmadığımız sürece e, hep biz de e, tabiatta, doğada acı çekecek. Bizim başka bir gezegende yaşama şansımız şu an sıfır. Maalesef. Ali Demirsoy Hoca der ki bir insanın... Yaşayabilmesi için uydusu ay olan bir ay olması, yani ayın olması gerekir. Bir gezegen olması gerekir. Bir de 40 bin canlı türünün kendi alanının çevresinde yaşaması gerekir. Biz Mars'ta mı yaşayacağız? Hayır. E bu gezegen bizim gezegenimiz. Bu gezegene sahip çıkmamız gerekiyor. Öncelik olarak tabiatın, doğanın hakları korunmalı. Ya bu konuda bir de bir şey daha söyleyeceğim. Aslında e, şimdi şehir diyoruz şehirden kaçın gidin demiyorum ben. Hı hı. Sonuçta bir köye giderim. Mesela köy görürüm. Köyün girişinden nasıl olduğu etkiler beni. 1300'lü yıllarda İdlibatuta mesela girmiş Tapranbolu'ya. Önce mezardan geçersin İnsana çünkü ölümü hatırlatır. Ölümlü dünyayı hatırlatır. Kendi egolarını bir yere bırakmayı hatırlatır. Onun için de geçmek zorundasın. Saygınlık var. Başlar. Sonra şehri gördüğünü ve nefesini kesildiğini anlatır. Tapranbolu'dan bahsediyor. Hı hı. Öyle bir şehir ki diyor. Polis gibi. Her şey kontrol altında. Halk birbiriyle iç içe girmiş. Horozun sesini duyarken demircinin örse vurduğu demirin sesi geliyordu bana diyor. Orada bir kadının çocuğuyla konuşurken ya şehrin sesini akustik bir şekilde duyuyordu. Bakın nasıl inşa edilmiş. Dinleyin. O kadar güzel. Ya Köy, yani köy belli zaten. İlk gördüğünüz ev ve mezarlık size köyün nasıl olduğunu anlatacak. Şimdi ben de İnsanlar beni iki haftadır yayınlanan bir reklamdan dolayı bayağı bir yerdiler. Bunu söylemek gereği de hissediyorum artık. Yanlış oldu bence bu. Biz bunu çok tartıştık. Ailemle, eşimle, arkadaşlarımla, çekim ekibimle. Biz bunu bir maskapla yaptık. iki maska diyelim. Bir tanesi düzgün bir şehirleşme örneği gördük bunun içinden. Cimnuzda da olsa çıkarttık içinden. Keşke ben var olabilseydim projenin içinde. Farklı bir, şey koyardım, bir şeyler hmm. koyardım. Yapardık. Ama arabanın dahi içeriye giremediği, çocukların yürüme alanlarının, koşu alanlarının, bisiklet alanlarının olduğu, yeşil alanların çoraktan yeşillendirildiği, orakın ağaç kesmeyi, çorak alanın yeşillendirildiği, yüz bin kişinin yaşayabileceği yeri adamları örmek için de anlatmıyorum. Ben gördüğümü söylüyorum. 4000 bin kişinin yaşayabileceği bir yer, ya dedim, bir örnek olur belki, bundan daha ileride sırayla çıkar bu köy örneği gibi. Buna bir destek vereyim, yok işte betona mı siz destek verdiniz, inşaata bilmem, hiç alakası yok. Ki bundan elde edilecek geliri de o da kendi içimdedir. Nasıl kullanacağımızda biz konuştuk, planladık. Hep ayırışıdır. Ee, yani insanların birazcık daha derin ve geniş düşünmelerini e, arzulardım. Ki beni sevenlerin çoğu öyle düşünüyor zaten. Ee, ben tabiatla olan ilişkimin hiçbir zaman kopacağını tabiata ihanet etmeyeceğimi biliyorum. Dedemden Hasan'dan aldığımda böyle benim. Ki şu anda yaptığımız iş gittiğimiz yol da aynı. Dün beni Serkan göz beraber gezdik. Ya İnsan oraya ait. Biz e, onun bir parçasıyız. Evet. Oradan kapağı Evet. Belki biraz süremiz de daralıyorken ee, şimdi kentte doğmuş, kentte büyümüş, doğayla olan ilişkileri son derece sınırlı olan insanlar ama bir yandan da e, doğayla iç içe olmak istiyor. Doğada yaşamak e, yani kısa süreli de olsa belki e, biraz oranın havasını e, solumak evet. istiyor. Bu insanlar ne yapsın, nereden başlasın, yanına ne alsın, nereye gitsin? Ee, ya de bu... bir şey almıyor. <gülüyor> Hiçbir şey almasın, dolayısızca gitsin üşüsün, gitsin ıslatsın, hmm. Yansın ama kendini oraya attın. Yaşasın orayı. Zaten tabii kendini korumayı zaten öğrenciler. Kendisi de değil. Sevdiği arkadaşını, ailesini, çocuğunu götürsün. Bakın ilişkileriniz nasıl düzeliyor. Hmm. Nasıl sağlam bir temele kuruluyor. E, aile kültürü, mahalle kültürü, devlet kültürü nasıl değişiyor görürsünüz o zaman. Evet. Peki e, Serdar Kılıç ağzına sağlık çok teşekkür ederiz içimizi evet, açtın Erkan. gerçekten yani e, sonbahara giriyoruz havalar e, soğumaya başlıyor ama doğanın her hali her mevsimi güzel e, Aynen, e, çok teşekkür ederim evet. e, çok güzel işler yapıyorsun İnşallah daha da iyilerini yaparsın ağzına İnşallah. sağlık teşekkür ederim. Çok ben teşekkür ediyoruz. Buyurun. Bir şey daha söyleyeyim kapatalım mı? Tabii tabii. Ya çocuklar okul K yazdığı zaman tatil oluyor ya. Evet. Bizim için çocukluğumuzda en güzel günlerdi onlar. Çünkü daha çok dışarıda oynayabiliyorduk. Of, o günleri fırsat bildinler. Ki evde değil. alıp işe mi gidemediniz? Gidin. Ya her gün hava durumu dinliyorsun. Sanki hayvancılık, bağ bahçe işine mi uğraşıyorsun? Ne <gülüyor> alakası var? Evet, herkesin e, bütün nerede bütün trafik. Herkese daha yollarından herkese selam olsun. E, i̇şiniz işiniz rahat geçsin hepinizin. Hoşça kalın. Çok teşekkür ediyoruz. çok مهersin. Evet, bu hafta konumuz Doğa'ya Dönüş kitabının yazarı Serdar Kılıç'tı. Ee, şimdi bu kitabı da bir söylerim istersen destek tabii. yayınlarından çıkmış. Ee, güzel, renkli kuşe kağıda falan 22 lirada fiyatı var, gayet ucuz. Evet. Ee, ya tabii ki insanlar Serdar Kılıç gibi ya, bir doğada yaşamayacak. Kütük ev yapmayacak. da Dağ de. evi yaptı. Çok muhteşem. E, ama ilham verecek. Belki bunu alacak. Mutlaka. Belki köyde bir yol kenarında duracak. Kendine küçük bir barınak yapmaya çalışacak. E, belki doğada bir, bir günlerini geçirip doğada aldıkları yiyecekleri yapmayacak ama e, birkaç saatini mantar toplamaya geçirecek. Hı hı. Bu bir başlangıçtır. E, geçenlerde bizim de bir kitabımız var. Dünya turunu nasıl çıkılır? Yani bunları ilham vermek... Onu da verme, bir ara konuşacağız değil mi? Onu da konuşalım. <gülüyor> <gülüyor> şey, burada da amaç... insanlar tabii ki dünya turunu çıksın değil ilham alsınlar seyahat etsinler farklı yerleri görsünler burada da aynı bir amaç var insanlar tabii ki doğada tek başına Hı. yaşamak diye bir şey söz konusu değil ama daha fazla iç içe olalım teknolojiden mümkün olduğu kadar biraz uzaklaşalım sıyıralım. çünkü evet. artık kendimizden uzaklaşıyoruz biraz Peki, kendimizi dinleyelim, dinleyelim. doğayı dinleyelim doğayı unutuyoruz ee, bu da bunun için bence çok fevkalade bir, bir başlangıç olabilir evet bu yayınımızın sonuna geldik. Sonuna geldik. Evet. Selahattin'i kızdırmadan <gülüyor> programı <biz bu> <gülüyor> kapatalım. <terk> <gülüyor> evet peki. Bu hafta da ekonomi ekolojinin sonuna geldik. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ekonomi ekoloji